Sindirine hakim olursan, senin evindeki mobilya, Rasulullah'ın bestidinden kıymetli değilse eli sünnetsin sen. Sakal uzatmakla, sarık sarmakla, cübbe giymekle, şalvar giymekle, filan yakalı gömleği giymekle eli sünnet olunmuyor. Ebu Cehil'in kafasındaki sarık Rasulullah'ın kafasında da vardı Aleyhisselatü Vesselam. Sarık da bir işaret değil öğle namazını münafıklar da mescitte kıldılar öğle namazı da kurtarmıyor adamı ahlak ahlak nerede ahlakın senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağdan gelmiş bir adama merhamet gösterdi sen karnında dokuz ay taşıdığın çocuğa yeni temizlediğin yere kirli ayağıyla bastı diye bağırıyorsun onun merhameti taş gibi yürekleri eritti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 Müslümanlar, Müslümanlar ehli sünnet olduklarını, Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinden olduklarını kandil geceleri mevlüt okutarak ispat ederlerse olacak buydu zaten. Mevlut okunurken hani Peygambere çılgın aşkımızı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 birinin sesine imrendiğini mevlüt diye kılıflandırdığın o sahnelerin asıl sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dön Medine'ye git bak nasıl koca adamlar onun Kur'an'ının indiği mescide işerken nasıl merhamet gösterdi dağdan inmiş Taif dağından gelmiş medeniyet görmemiş